10 evlat verirse ve hepsi de büyüyüp bluğ çağına gelirse onlardan birini Kâbe'de kurban edeceğini de ekledi. Duası kabul olmuştu. Yıllar geçmiş ve 9 oğlu daha olmuştu. O andı içtiğinde bu ona çok uzak bir ihtimal gibi görünmüştü. Fakat Abdullah dışındaki tüm oğulları büyüdüğünde içtiği ant düşüncelerinde yer etmeye başladı. Bütün oğullarıyla iftihar ediyordu. Fakat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 Onun bedeli ne kadar çok olursa olsun, tüm mahzum oğulları kendi mallarını feda etmeye hazırdırlar. Bu zamana kadar, Abdullah'ın diğer kardeşleri de Kabe'nin dışına çıkmışlardı. Hiçbiri konuşmamıştı. Fakat şimdi babalarına dönüp, kardeşlerini kefalet karşılığında kurtarması için yalvarıyorlardı. Herkes aynı şeyi söylüyor ve Abdülmuttalip de ikna olmak istiyordu fakat aklı şüphelerle doluydu. Sonunda, Yesrib'de yaşayan akıllı bir kadına, bu durumda kefaretin mümkün olup olmadığını sormaya ve mümkünse nasıl olacağını öğrenmeye karar verdiler. Abdullah'ı ve bir veya iki oğlunu daha yanına alarak, Abdülmuttalip doğru şehre gitti. Orada, kadının Yesrib'in yüz mil güneyinde Yahudilerin yerleştiği Hayber'e gittiğini öğrendi. Bu nedenle yollarına devam ettiler ve kadını buldular.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 Ok adamın aleyhine çıkarsa on deve daha ekleyin ve tekrar Kur'an çekin. Fal develere çıkıncaya kadar develeri arttırın. Develeri kurban edip adamı salı verin dedi. Mekke'ye döndüler. Abdullah'ı ve on deveyi Kabe'nin avlusuna koydular. Abdülmuttalip Kabe'nin içine girdi ve Hubelin yanında durarak yaptıklarını kabul etmesi için Allah'a yalvardı. Okları çektiler ve ok Abdullah'ın aleyhine çıktı.